The kitchen sink just to be kind You'll be sleeping On the hallway coach for some time You made up your mind And I'm torn Dün Fransa'daydık, Paris'teydik, bugün Almanya'dayız. Bizi burada bekleyenler var, onlar yanına geldik. Ne demek şair? İlim otur diyor, tebliğ git diyor. ya, ya Biz hem gidiyoruz hem de oturacağız şimdi. <gülüyor> Oturak. İkisi de aynı anda yapmaya çalışıyoruz inşallah. Rabbim muvaffak etsin. Her <gülüyor> mu Dediler. Niye kardeş? Olay hiç Mersin vuramamış bu dedi. Hani nerede dediler ama dedim. Tamam. kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. O maalesef dünya telaşı bizi bundan Biraz alıkoyuyor. Ben kendimden bunu biliyorum Çok zor kitap bir okuyen birisiyim. Bunu da okuyunca hani sizden bir özet olarak yani bir hikayenizi öğrenmek istedim. Yani nasıl başladı o hayat mücadeleleriniz Bizler versinler dedi. Sokak kültürünü iyi biliriz. Öyle bir hayattan geldik. Kalbimizde bir boşluk vardı. Kader tevafuk etti. Risale-i Nur denen tefsirle denk geldi. Bir Kur'an tefsiri Risale-i Nur. Bizim sadece akıldan değil, ruhtan, latifeden, vicdandan ibaret olduğu bu. Ve bunların her birini aynı anda doyurmam gerektiğini anladım. İstanbul'da buna vesile oldu. Yıllarca böyle kafelerde insanlara böyle denk gelip anlatmaya çalışırken üniversite için İzmir'e gittim. Biraz daha zihnimiz açıldı. Sonra Mersin'de böyle bir mana güzel olur dedik. Geldik böyle, 300 metrekare bir yerde başladık 6 yıl boyunca, 7 yıl boyunca. Sonra yapboz parçası gibi aynı bizim gönülle sahip başka gönüller de mevcutmuş. Onlar içinde talep edebilecekleri bir yer oldu yani. Sonsuzu hatırlayabilecekleri, ahiretten önemli bir mesele olmadığını idrak edebilecekleri bir durum oldu. Valla buralar nasıl oldu hiç planladığımız gibi olmadı aslında. Biz diyorduk ki yatakta ölmeyelim, birilerine bir şey anlatalım diyorduk. Konu buralara geldi. <gülüyor> Allah bir gençlik merkezi nasip etti. İstanbul'da da Beşiktaş'ta yerimiz var. Böyle devam ediyoruz hani. Bekleriz inşallah seni de, gelin düşersen. Bazen bir gömlek lazım oluyor. AVM'ye gidiyorum. AVM tıklım tıklım. Sanki herkes alışverişe çıkmış. Camiye gidiyoruz. Medreseye gidiyoruz. Dershaneye gidiyoruz. Bomboş, sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Sara, nasıl? Bu benim mi Sara? Çok teşekkür ederim. Bu da poğaçam mı? <gülüyor> Ay maşallah ya. Sara hangi poğaçaların? Mehmet abiye poğaça yapıyor. Poğaçalarımı mı getirdin? Sen mi yaptın? Teşekkür ediyorum. Senin eline yüzüne kurban olurum. <gülüyor> Aç bakalım. Ben mi açayım? Dur açayım. Bakalım şöyle. Bakayım bakayım bakayım bakayım. Sen mi yaptın bunu? Aa. Bu herhalde beni seviyorsun demek. Bu da sen benim dünyamsın demek. Öyle mi? Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de seni seviyorum. Bu da mektup mu? Aa. Allahım bu güzel. <gülüyor> güzel diye bak ya. Aras, ben bu namaz kılmayan konyalıları anlayamıyorum Aras. <gülüyor> sen nasıl kalmıyor lan sen? Elvis'tanlı değil misin? Oğlum seni döve döve alırırım <gülüyor> Şey oldu, biz karanlıyız. <gülüyor>